zamanda bazen e, hata ettiğimiz yerleri de tekrar <gülüyor> dinleme fırsatı buluyoruz. Evet, o yüzden e, Kur'an-ı Kerim kelamların en hayırlısı, e, rehberlerin en hayırlısı, en doğrusu, en mükemmeli, en güzeli. Dolayısıyla her mümin, e, yüce Rabbinden direkt haberler almak istiyorsa, yüce Rabbini tanımak, onun bizden istediklerini öğrenmek, bilmek istiyorsa, ee, Yüce Rabbini tanımak istiyorsa, kendini tanımak istiyorsa veya peygamberi tanımak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'e bakmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekten bir rahmet. Ee, çok büyük bir rahmet Kur'an-ı Kerim. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'in e, bu rahmet olma özelliğinden çok uzaklarda. Biz maalesef e, Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz, okusak bile Arapçasını okuyarak ibadet yapmış olmak istiyoruz, sevap kazanmış olmak istiyoruz. Ama burada çok donuk bir e, düşünce içerisindeyiz aslında. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, e, Kur an Kerim anlamak birinci derecede önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak birinci derecede gayedir, hedeftir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala bizlere bir bilgi kaynağı olarak, bir haber olarak göndermiştir. Bu haberin içeriği ne? Bu mesaj neyi içeriyor? Eee Allahu Teala bize hitap ederken ne söylemek istiyor? Neyi bize anlatmak istiyor? Sorularına cevap bulabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'in içeriğine bakmamız gerekiyor. Manasına bakmamız gerekiyor. Ne diyor burada? Özellikle tabii biz yani Arapçayı bilmeyen insanlar olarak tercümesi başta tefsiri veya işte kitaplardan anlayamadığımız noktalar olursa onları da hocalarımızdan bilen insanlardan sormak suretiyle Allah bu mesajında bana neyi iletmek istedi ben onu merak ettim dememiz ve bu mesajı en güzel şekilde onun o kutsal değeriyle birlikte Karşılamak ve onu bağrımıza basmak ve kalbimizin en yüce, en güzel noktasına onu yerleştirmek ve ona saygıda kusur etmemek bir kulluk vazifesidir. Allah'ın bizden beklediği de budur. O yüzden bizler maalesef son yıllarda, son asırlarda Kur'an-ı Kerim'in daha çok kitap olarak kabuğuna, boyasına, yazısına, ee, okunuşuna hürmet ettik ama onu anlamak gay konusunda gayretimiz e, çok eksik oldu. Onu anlama, bu mesaj e, bu mesajı anlamak lazım deme, e, konusunda bu noktada çok e, tembel kaldık, gerilerde kaldık. Allah'ın muradı asla bu değil. Allah'ın muradı peygambere ikra, bismi rabbikellezi halak derken Rabbinin adıyla oku derken Allah'ın muradı peygamberin içeriğini bilmediği, manasını bilmediği ayetleri tekrar etmesi falan değildi. Allahu Teala'nın böyle bir muradı yok. Allahu Teala ikra derken, "Oku" derken oku anlamak için oku, kavramak için oku, özümsemek için oku, bilmek, öğrenmek için oku, yaşamak için oku anlatmak için oku, imanını artırmak için oku, Rabbini tanımak için oku, kendini tanımak için oku, bilmek için oku, önünü görebilmek için oku diyor aslında. Yoksa aç oku, mır mır yap değil. Bu değil. Kur'an-ı Kerim'i okumak asla bu değil. Yani çok basit bir örnek verelim. Size İngilizce bir mektup gelse İngilizce bilmeyenler için e, Latin alfabesi olduğundan dolayı biz bu mektubu okuyabiliriz. Yani okuyabiliriz bu mektubu. Ama manasını anlayamayız. Okuduk, kapattık, mektubu koyduk masanın üzerine. Hanım sorsa dese ki, bey ne yazıyordu o mektupta? Herhalde İngiltere'den gelmiş, Amerika'dan gelmiş. Ne yazıyordu mektupta? Birazdan e, işte, deminden doğru okuyordun o mektubu. Anlat bakayım merak ettim ne var bu mektupta. Dese biz de ya hanım ben bu mektubu okudum ama e, tabii Latin alfabesi olduğundan dolayı okudum ama bir şey anlamadım. Desek e, bu durumda hanımın bize tavsiyesi ne olacak? Bey onu bir e, mütercime götürelim de tercüme ettirelim belki önemli bir şeyler yazıyor onda ya bir bakalım bu ne ne istiyor bu mektup bizden deriz. Hatta yana yana tercüme ettirmek için uğraşırız mütercim ararız buluruz. Hatta mütercinde para ister bizden. Bedava bu işi yapmaz. Bundan ekmek yiyordur. Para veririz ve bize tercüme eder. Hatta tercüme ederken de dur. Acaba orayı anlayamadım. Şunu biraz daha iyi tercüme et. Biraz daha efendim bana bunu açıklar mısın? diye bazı noktalarda e, mütercüme sorular sorarız. Ne olduğunu bilmediniz mektup bu. Bir yerden geldi. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Basit bir mektup geldi ama bunu anlamak için bizde bir heyecan Bizde bir gayret, bizde bir hatta para konusunda bile infak edebileceğimiz bir e, azimi gayreti kendimizde bulabiliyoruz. Ve bunda da herhangi bir beis görmüyoruz. Böyle de olması lazım doğal olarak da bu böyledir. Ama Allah'tan gelen bu mektup için e, bu kadar bile gayret gösteremiyorsak bir çarpıklık var demektir. Orada bir eksiklik var demektir. Algılamalarımızda bir hata var demektir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelen kitap olduğunu biliyoruz. Ama içeriğini merak etmiyorsak, ya hocalar camilerde anlatıyor içeriği işte odur herhalde namazdır, niyazdır, aile şeyler deyip geçiştiriyorsak çok büyük bir algı hatası var demektir. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim sadece şunları şunları yap kulum, şunları şunları yap kulum diye hitap içeren bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'la kul arasındaki tanışıklığı sağlayan Allah'la kul arasındaki samimiyeti sağlayan Allah'la kul arasındaki o saygıdeğer, güzel ilişkinin niteliğini efsafını anlatan bunu gün yüzüne çıkartan bir kitap aşkı anlatan bir kitap sevgiyi anlatan bir kitap Kur'an-ı Kerim hayatı anlatan bir kitap Kur'an-ı Kerim Hayata dair problemlerimizi çözen bir kitap. Varlığımız ile ilgili sorularımıza cevap veren bir kitap. Dünümüz, bugünümüzle ilgili aklımıza takılan bütün sorulara en güzel cevapları Kur'an-ı Kerim veriyor. Yani böyle olunca neden merak etmeyelim yani? Niye bu soruların cevabını bulmak istemeyelim? Yani burada çok büyük bir eksikliğimiz var gerçekten. Hani o basit o mektup için ee, gösterdiğimiz gayreti Kur'an-ı Kerim için göstermiyoruz. Bu, bu göstermediğimizden dolayı da insanlar bugün e, Kur'an-ı Kerim'den uzak. Bakıyorsunuz mesela Kur'an-ı Kerim ya mezarlıkta okunuyor, ya biri öldüğü zaman okunuyor, ya biri işte ölüm, ölme kurulduğu zaman e, Yasin olarak okunuyor. Bunun haricinde var mı okunan bir yer? Veya işte programlar yapılır bir yerde. işte bir giriş, bir iş, aşırı şerif okunur. İşte o da program, program çok diniyse yani yapılır o da. Her programda bu da yapılmaz. O zaman Kur'an-ı Kerim biz ne yapmışız ya? Kur'an-ı Kerim biz ölülere okuyoruz, canlara okumuyoruz. Bu genel olarak bu böyle şimdi yani. Kur'an-ı Kerim efendim bazı gecelerde duvardan indirip o da evin çok dindar bir ferdi varsa öyle yapıyor işte. Haftada bir gün Cuma akşamları indir bir Yasin okuyayım diye okuyor. Bu okurken de ya bu Yasin'de Allah ne diyor bunu bile anlamak konusunda bir gayreti yok. Ya bak burada birçok hani okudu anladı diyelim. Bunu anlatma konusunda annesine babasına anlatma konusunda bir gayreti yok. E, o zaman ne oluyor? O zaman demek ki bizim çok büyük eksikliğimiz var. Allah'ın bizden istediği bu değil. Allah Böyle bir şey tasavru edebiliyor musunuz ya? Allah bir kitap göndermiş ve bu kitabı biz bir e, kumaştan ona bir cep yapıyoruz. Bir çanta yapıyoruz. Duvara asıyoruz. Artık onu orada kimse almıyor. Asla bile hafta bir defa alıyor. O da 15 dakikalığı, 20 dakikalığına bir Yasin okumak için. Başka da hiçbir şey yok. Tekrar koyu yerine asıyor. Yani. Allah Allah. Lehvi Mahfuz'da. Yani şu Kur'an-ı Kerim. Bakınız. لو أنزلنا هذا الكتاب هذا القرآن على جبل لرأيته Bu Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydık, dağlara demiş olsaydık ki ey dağlar, size bu Kur'an'ı indiriyorum. indiriyoruz. Siz bu Kur'an'dan sorumlusunuz, Kur'an'ı anlamakla, yaşamakla sorumlusunuz ey dağlar demiş olsaydık. Görürdüm ki korkudan ürperirler, titrerler, paramparça olurlardı. Cevap bile veremezler. Dermanları kesilirdi. Dağlar. Bunu yapıyor. Demek ki bak Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala bir benzetmeyle ne kadar önemli bir kitap olduğunu anlatıyor. E Kur'an-ı Kerim'i ok, ok. Şimdi biz ama biz Kur'an-ı Kerim'in bize yüklemiş olduğu kulluk sorumluluğunu kabul etmiş bireyler olarak, varlıklar olarak e, titremiyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'i alıp da okumuyoruz. Manasını bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'le bizim e, uzaktan yakından bir alakamız yok. Yani buradaki meclislik arkadaşları tenzih ederim ama toplumun genel itibariyle böyle bir e, şey var. Dağlar Kur'an'ın kendilerine indirilmesinden, indirilecek olmasından Korkuyor, titriyor, paramparça oluyor. Ama insan kabul ediyor. Kabul et. Sözünde durmuyor. Tamam ben Kur'an-ı Kerim' Allah'ım sen bana indir. Ben senin emirlerine muhatap olmak istiyorum ve ben bu emirlerin altından kalkabilirim dediğimiz halde maalesef sözümüzde durmuyoruz. اِنَّا عَرَانْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Biz emaneti Göklere ve yere arz ettik. Bu emaneti, kulluk emanetini, bu Kur'an'ı, Allah'ın emirlerini, nehirlerini, tavsiyelerini, Allah'ın istemiş olduğu kulluk görevini, göklere, yere, bakınız, arz ettik. فَأَبَيْنَا ey مِنَّهَا Yerler ve gök, gökler, imtina ettiler. Biz bu bunu yapamayız. Bu biz bu sorumluluğun altından kalkamayız. Fe'aşfakne <gülüyor> minha. Ve bu sefer titreyerek, ağlayarak, sızlayarak gökler ve yer Allah'ım. bize arz ettin ama ne olur bu arzı bizden kaldır. Ne olur bizi bize böyle bir teklifle gelme altından kalkamayız ya Rabb'i diyerek ağladılar, titrediler. Dua ettiler, yalvardılar, yakardılar da bu mesuliyet onların sırtından kalktı. Fehamel ahel insan. Ama insan tuttu bu manzarayı gören insan dedi ya Rab ben bunun altından kalkarım. Ben bunun üstesinden gelirim. Sen bu hitabını bize yap. Sen bu kulluk görevini bize ver. Biz kul oluruz ve dediklerini yaparız. Seni kendimizden razı ederiz dediler. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan bunu kabul etti ama gerçekten hata yaptı aslında. allah Teala diyor ki evet kabul etti ama ne kadar da zalimdir o insan, ne kadar da zulmetti kendine, niye? Çünkü altından kalkmak istemediği bir şeyi kabul etmiş oldu. Samimi olarak yaşamak istemediği bir şeyi kabul etmiş oldu. Kuruluk görevine kalmadı. E, dolayısıyla kendi nefsine zulmü yaptı. Zalum, çok zalim. Çok zalim. Kim, kimin zalimi? Kendi nefsinin zalimi. Kimin zalimi? İcabında çoluğunun, çocuğunun zalimi. Çünkü onlara da bu emaneti ulaştırmadıysa bu anne baba zalimdir. Cehul, çok kara cahil. Hem zalim hem de cahil. Hem zalim hem de cahil olduğundan dolayı bu emaneti insan kabul etti. Ya... E tamam, peki aramızda zalim ve cahil olmayanlar olur mu? Elbette olur. Kim? Biz zalim ve cahil olmak için yaratılmadık. Biz Bizim zalim ve cahil olmamak için gerekli e, bilgilere, gerekli güce, kudrete, gerekli donanıma e, sahip olduğumuz aşikar. Biz biliyoruz ki Rabbimiz var, bizi bir yaratan var, biz gerçi de mükemmel varlıklarız. Allah bizi yaratmış ve bütün kainatı hizmetimize sunmuş. Dağları, taşları, ovaları, yani nebatatı, hayvanatı hizmetimize sunmuş. Yeri, göğü, güneşi, ayı, yıldızları hizmetimize sunmuş. Ne kadar değerli bir varlığız biz ya. Bu dünya bizim için yaratıldı, kainat. Baktığınız zaman kainat kimin hizmetinde? Bizim hizmetimizde. Görmediğimiz melekler var. Bizim hafaza melekleri var. Kimin hizmetinde? Bizim hizmetimizde. Allah... Bu görmüş olduğumuz kainatı bizim için yaratmış ve bu kainat sadece, sadece bizim imtihan alanımız. Sadece güzel makamlarda sonsuza dek sevgiyle, aşkla, saygıdeğer, onurlu bir şekilde yaşatacak olduğu kullarını seçebilmek için bütün bu kainatı yaratmış. İmtihan sonları seçecek ve artık cennet denen güzel mekanda, güzel oyukta onlardan razı olarak ve onları razı ederek çok güzel bir hayat onlara sürdürecek. Bu bütün mü kainatın varlığının hikmeti bu. Demek ki bizler Allah'ın çok önem verdiği varlıklarız. Her ne kadar Allah'ı unutuyorsak da Allah'ın önem verdiği varlıklarız. Allah'ın peygamberler gönderdiği varlıklarız. Allah'ın kitaplar gönderdiği varlıklarız. Allah'ın işte peygamberimiz de dediği gibi, yani nübüvvetin, peygamberliğin kırkta biri rüyadır dediği gibi, rüyalarda bile kendimize işaret bulduğumuz, Allah'ın rüya kanalıyla kanalı bile bize bazı güzel işaretleri vermiş olduğu varlıklarız. Hiç bilmediğimiz bir rüya mekanizması var. Biz uyurken, istirahatımız yaparken bir güç gelip bizim beynimizde gerekli topları çalıştırmak suretiyle bir film izlememizi sağlıyor. Bir sahne izlememizi sağlıyor. O sahneyi biz izliyoruz. Bu sahne bile Allah'ın rahmeti değil mi? Allah'ın rahmeti. Allah bir şeyler göstermek istiyor. Nübüvvetin kırta birini rüya kanalıyla insanlara yansıtmak istiyor. İnsanlara faydalı olmak istiyor. Bakıyorsunuz, bir hata ediyorsunuz, o gece bir uyarı alıyorsunuz. Bakıyorsunuz, güzel bir iş yapıyorsunuz, o gece bir tebrik alıyorsunuz. Allah Allah! Bakıyorsunuz, bir alakasız işte bir rüya gördünüz, sabahleyin onunla ilgili bir takım imtihanlarla e, haşır neşir oluyorsunuz. Bunların hepsi birden neyi gösteriyor? İşte bunların hepsi birden Allah'ın varlığını, azametini bir var edici olarak, bir yaratıcı olarak her zaman e, bizi gördüğünü ve gözettiğini gösteren e, çok basit ama anlayana çok önemli e, ipuçları, özellikler. İşte e, bütün bunları niye söyledik arkadaşlar? Yani kulluk nedir? Kulluk bilincine nasıl ulaşabiliriz? Rabbimizi gönlümüzdeki o yüce mekana tahta nasıl koyabiliriz? Onu, onu gerçekten nasıl sevebiliriz? Kuruluktan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl Allah deyince gözyaşı akıtabiliriz? Nasıl Allah dediğim, dediğimizde gözlerimizden yaş akar, sırtımızdaki deri titrer? Nasıl hissedebiliriz o imanı? Nasıl o Rabbimizi görüyormuşçasına ona saygıda bulunuruz? Nasıl ibadetlerimizi Allah'ı Rabbimizi görüyor, görüyorcasına yapabiliriz? İşte önemli sorular bunlar. Cevaplanması gereken önemli sorular bunlar. Yaşanması gereken süreç, önemli süreç bu. Hayatın gayesi de bu. Olgunlaşma süreci, bilme süreci. Çok hamız. Evet, sıfır bir makineyiz. Gayet güzel, mükemmel işliyor. Gözleri görüyor, kulakları işitiyor. Hisleri var, algılamaları var kendi kendine karar verebiliyor, yürüyor, koşuyor, her türlü efendim teknolojik buluşlar yapabiliyor vesaire vesaire. Çok mükemmel varlıklarız, çok Allah'ın yapmış olduğu mükemmel varlıklarız. Ama e, acaba bu e, bizi bu şekilde mükemmel yaratan Allahu Teala ne kadar yücedir? bizi ne kadar seviyor ki bize bu kadar özellik verdi, bu kadar önem verdi. Bütün bunları bilme konusunda bir rahavetimiz, bir tembelliğimiz söz konusu. O yüzden işe Kur'an'dan başlamak lazım. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i anlayarak kulluk bilincimizi yeniden tarif etmemiz lazım. Ve o gayeye doğru samimi adımlarla yürümemiz lazım. Kuruluktan Hissizlikten, şuursuzluktan kurtulmamız lazım. Düşünceden kaçmamamız lazım. Daima düşünenlerden olmamız lazım. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'in en az 140 yerinde hiç düşünmüyor musunuz diyor, hiç akletmiyor musunuz diyor. Akletin, düşünün diyor. Neden? Çünkü akledersen bulursun diyor. Çünkü ben sana diyor o şeyi verdim, ee, senin mekanizman çok iyi çalışıyor, gerçek bilgiyi aldığın zaman gerçekten çok güzel bir üretim e, yapacaksın diyor. Mekanizma çok iyi çalışıyor. O yüzden bizler mekanizmamız iyi çalışıyor. Yalnız bu fabrikaya, bu güzel fabrikaya mekanizması sistemi son derece mükemmel olarak var edilmiş bu fabrikaya. Madde, sunmuş olduğumuz ham maddelere dikkat etmemiz lazım. Sunmuş olduğumuz ham maddeler çürükse, işe yaramazsa, basitse, kalitesizse üretim o derece basit, kalitesiz kalacak. Ham maddeleri e, iyi seçmemiz lazım. Peki, insan denen bu mekanizmanın, akıl denen bu mekanizmanın ve sistemin en güzel şekilde çalışması, en güzel sonuçları verebilmesi, en güzel çıkarımlarda bulunabilmesi için insanın Windowsu bu, Kur'an-ı Kerim. Windows yazılım programı bu, Kur'an-ı Kerim. İkinci yazılım, Sünnet. Evet. Yani bu Kur'an-ı Kerim ve Sünnet. Bu sahtesi yok zaten mesela Kur'an-ı Kerim. Yani bu yazılım öyle bir yazılım ki Allah bu yazılımı korumuş. Süper bir yazılım. Yani e, üzerinde Oynamalar olmamış, olamamış, yapın, yaptırılmamış, Allah-u Teala Kur'an'ı korumuş. Bu yazılım gerçekten insan eğer bunu gözleriyle tararsa, e, gözleriyle tarıp, tarayıp da malumatları aklına depolayabilirse, yani gerekli veri tabanına e, buradaki verileri sağlıklı bir şekilde yerleştirebilirse, o insan olgunlaşmak için... E, Doğru olan yola girmiş demektir ve o insan olgunlaşacaktır. O insan Allah'ın razı olduğu, arzu ettiği bir kul olacaktır. O insan kuruluktan, hissiyatsızlıktan, şuursuzluktan kurtulacaktır. O insan gerçekten, gerçekten hiçbir görevini, hiçbir ibadetini, namazını, niyazını, orucunu şuursuz bir şekilde yapmaktan kurtulacaktır. Ya bu çok önemli. Hani namaz kılıyoruz, namaz kılıyoruz ama yani ben de dahil olmak üzere e, namazımız hareketten ibaret kalıyor. Okuyuşlarımız sadece mırıltıdan ibaret kalıyor. Nerede bunun hissiyatı, nerede bunun yani kıyamdayken o huşulu duruş yok. Rukiye gidiyorsunuz o tazim Allah olan tazim duygusu içimizde yeşermiyor. Secdeye gidiyorsunuz Allah'ım yani e, sen ne yücesin ben kulun olarak zelil, fakir, miskin sana muhtaç bir varlık olduğumu fiziksel olarak da gösteriyorum, ruhsal olarak da bunu hissediyorum diyemiyoruz. Yani bu ibadetin aslında bize anlatmak istediği mesajı bu da biz bundan bir kuruyuz yani, bir haberiz. Ne olacak o zaman? Yani Allah'ım ben namazımı da kıldım, orucumu da tuttum, yani hedeflerini yaptım, yani sen de beni cennete koy diye bir talebimiz olması bu şartlarda çok abes. Çok abes. Çünkü niye? Çünkü hakkını veremedik ya. Ya Oradan yap, yap, ulaşmamız gereken bir netice var, o neticeye ulaşamadık. Kalplerimiz titremedi, gözlerimizde yaş olmadı. Bir kurulttan kurtulamadık yani. Hissedemedik Rabbimizin o aşkını. Yani. Allah de, dendiği zaman, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, Kur diyor Allah Allah. Onlar diyor, Rablerinin adını duyduklarında diyor, derileri titrer. İşaret mi yani? Bu maddi bir, sadece bir işaret. Derileri titrer. Ee, sonra diyor, kalpleri onu anarken, yumuşar, akar, böyle bir rahatlık, böyle bir efendim ee, süzülme, böyle bir hoşnutluk, böyle bir huzur, böyle bir itminam, bir güven, böyle bir tat ve haz hisseder, kabul ediyor Allah'ı anınca. E biz bu, bu, bu noktada eğer hala o kurluktan kurtulamayıp bu dereceye ulaşamadıysak, o zaman diyeceğiz, nasıl ulaşabiliriz? Nerede hata yapabiliyoruz da bu kanallara biz giremiyoruz? Neden gözyaşlarımızın kanalları, gözyaşı kanallarımız hep tıkalı? Niye damla, bir damla yaş gelmiyor ya? Basit bir oyun, film izliyoruz, drama. Başlıyoruz ağlamaya. Drama. Allah için ağlayamıyoruz. Bu kadar mı basit? Allah, Allah aşkı demek ki kalbimize yerleşmemiş yani bir dramada ağlayabiliyoruz ki biliyoruz o uydurmadır o sahne ya. İki tane sanatçıyı getirmişler oraya. Efendim bir senarist iki efendim aktör hadi bakalım karşılıklı bir numara yapıyorlar. Başlıyorsun ağlamaya. Niye insansın etkileniyorsun o sahneden. Ama Kur'an-ı Kerim'de o kadar dramatik olaylar var ki Hele o cehennemi anlatıyor. Aman Allah! Im. Okuyoruz sanki bize hitap etmiyor. Hepimiz diyoruz ki zaten kafirler için yahu. Bizim alakası yok diyoruz. Kafirler için diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Aleyküm sağ olun. Hoş geldin canım. Cennet oku, ayetleri okuluyor. Hocam buyurun. Orada bile acaba girebilecek miyiz ya? Bize çok uzak ya diyoruz. Cehennem ayetleri okuyoruz. O da bize çok uzak. Ya birinden biri yakın işte ya. O da uzak, bu da uzak olmaz. Biraz şuurlu olmak zorundayız. Biraz bilinçli olmak zorundayız. Cehennem ayetlerini okuduğumuz zaman sanki oraya biz düşmüşüz de bir yerlerimiz yanıyor da sonra Allah'a yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi buradan kurtar diyormuşçasına bu sahneyi gözümüzde canlandırmamız lazım ki içimizdeki o azgın nefsi terbiye edelim. O azgın nefis başka terbiye olmaz. O sahneyi yaşamamız lazım. O sahneyi yaşamadan ya işte işte okumak odur ya. Okumak o sahneyi canlandırmaktır o ayet okurken. Yoksa oku geç, oku geç günde bir hatim iki hatim indir. Ne alakası var? O sahneyi canlandıramıyorsan gözünde, kalbinde bazı şeyler yeşermiyorsa, Allah korkusundan kalbin ürperip üpermiyorsa o ayetlerde ki bütün bu söylemiş olduğum şeyler Müslümanların vasıfları Kur'an'da söylüyor. Kalpleri titrer, derileri titrer diyor. Gözlerinden yaş akar diyor. Ağlarlar diyor. Allah Allah. Söylüyor. Demek bu vasıflar bizim olması gereken vasıflar. Biz bu vasıfları bizde taşıyamıyorsak bir yerlerde eksiklik var. Bir yerlerde hata var, günah mı var, ne var? Olmamız gereken yerde niye değiliz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehberimiz. Neden ondaki vasıflar bizde yok? Neden? Niye yani? Niye yok? Onun derdi neydi? Geceleri 3-4 saat 5 saat namaz kılardı. Nafile. Ayşe validemiz diyor ayakları uyuşurdu diyor. Ayakları uyuşurdu. Ey Allah'ın Resulü gelmiş düşkünahların af oldu. Niye bu kadar kendini hezzet ediyorsun dediğimde ya şükürden bir kul olmayayım mı? diye cevap verirdi diyor. Şükreden bir kul olabilmek için bunu ya yani cennet müjdesini almış bir insan olarak bunu yapıyor. Bizlerin böyle bir garantisi de yok. Öyle bir haber de almadık ama biz maalesef beş vakit namazda bile özenli, besenli, heyecanlı olamıyoruz. Olamıyoruz. Olamıyoruz. O zaman bir yerlerde eksiklik var. Bir yerlerde bir hata var. Bir yerlerde bir yanlışlık var. Bizi idare eden aklımızda bir yavanlık var. Karar mekanizmalarımızda eksiklikler var. Bu sistemde virüsler var. Bu sistemin sağlıklı çalışmasını engelleyen bir takım dış etkenler var. Dışarıdan bize sokulmuş virüsler var. Nefis virüsü var, şehvet virüsü var, dünya yatakma virüsü var. O da o var, bu var. Kadın virüsü var vesaire. Oyun eğlence virüsü var. Bu virüsleri zaman zaman bir e, tarama yöntemiyle atmamız lazım, taktırmamız lazım kendimizi. Ya yani bunlar olmadan bu virüslerle biz yaşamaya aman ben onları da hallederiz. Bugün olmuyorsa yarın olur. Bugün yapmadıysa yarım yarın yaparım diye ertelediğimiz takdirde vallahi öyle olur ki e, hayatımız. Son, son noktasına, son gününe geldiğinde hala biz aynı duyguları taşımış durumda olabiliriz ama hedefine ulaşamayan ve hayıflanarak demek buraya kadar daha ama Allah'ım ben çok hazırlıksızım, çok da güzel niyetlerim vardı. Şöyle bir numara bir kul olacaktım ben. Şöyle gerçekten çok iyi bir kul olmak istiyordum ama ya bu kadar mı kısaydı bu ömür? Benim planlarım vardı yani şu saatten sonra daha iyi Olabilirim şimdilik şu işlerim var bu işlerim var efendim çocuk çoluk hayat meşgalesi yatırımlar şunlar bunlar şöyle işleri bir ayarlamak istiyordum ondan sonra çok güzel. Hedeflerim vardı programım vardı ama hiç beklemediğim bir anda geldi yani bilmiyordum. Yani Allah'ım acaba affedebilir misin beni veya ömrümü uzatabilir misin diye bir talepte bir niyazda bulunduğumuzda hiç tereddüt etmeden bilmeliyiz ki bunun şey yok. Yani bu, bu talebimiz kabul edilmeyecektir. Bir saniye bir öne git, alınmayacak, bir saniye de geç bırakılmayacak değerli kardeşler. O yüzden bu nefis acayip bir şey. Bu nefis e, neyle meşgul oluyorsa o tarafa akıyor. Yani bakıyorsunuz, e, filmle, televizyonla, şunla, bununla, oyunla eğlenince meşgul olduğuna bakıyorsun, hep hep o tarafa akmak istiyor. Olduğu yerde başlıyor dans etmeye. Düğün dernek varsa peşinde efendim takip ediyor. Efendim nerede bir oyun eğlence var orada. Efendim nerede vaktini boşa harcayacak oraya gidiyor. Hep oraya gidiyor. Ve doğruları düşünecek vakit kalmıyor. O yüzden ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Herhalde bu nefsi, azgın nefsi kontrol edebilmek için şöyle başına bir vurmak lazım. Şöyle ipini sıkça tutmak lazım. Gel bakayım buraya sen nere gidiyorsun? Olmaz. böyle yapamazsın. Sen hür değilsin. Gel bakayım. Yanlıştır bu. Diyebilmek lazım. Bunu diyecek ruh, iman, inanç, bilinç bizde olması lazım. Bu kontrol, oto kontrol bizde olması lazım. Bu olmadığı takdirde biz şeyler yapmamız mümkün değil. Ha! Eğer bunu yaparsak, şu pe peygamberin bir hadis var. E, buyuruyor ki, kim Allah için bir nefsine hoş gelen bir şeyi terk ederse Allah on, ona ondan daha hayırlısını verecektir diyor. Allah için bir şey terk edeceksin. Allah ondan daha hayırlısını sana kalbine daha dünyadayken verecek ahirette değil ha. Ahirette verecek o ayrı mesele. Daha dünyadayken onun yani o haz alıyorsun ya ondan. Hayırlı bir haz verecek sana, hayırlı bir haz. Subhanallah. Ben bazı gençlere diyorum. Ya diyorum ne? yani işiniz gücünüz kulaklarınızda kulaklık müzik dinliyorsun. Dangır dunguru Nedir bu ya? Otobüste, yolda, okul yolunda, tramvayda, trende, gemide, nerede? Al. Hiç duymuyor ya. Yani. Aa kula tıngır tıngır tıngır tıngır. Hem yani nedir bu arkadaş? Cevapları şu. Hayat müzik demektir. Beni öldür ama müziğimi benden alma. Müzik benim için hayatta var olmamın tek nedenidir. Müzik olmadan benim yaşamam mümkün değildir. Ruhunu besliyoruz. Aynen böyle diyor. Niye? Çünkü sürekli onunla meşgul olduğundan dolayı yalancı nefsi kanmış ona. Aldanmış ona. Onun kulu olmuş. O yüzden onun kulu olmuş. Ona bağımlı olmuş ona bağlı olmuş ve gerçekleri görecek bir vaziyet kendisinde kalmamış. Ama yani bir başka Müslüman böyle Kur'an-ı Kerim duymaktan hoşlanan, onu okumaktan hoşlanan bir insanın kulağına müzik koyun. Aman kaldırın götürün bu der. Neden? Bu nedir der? Ya Tanrı'dın ama boş iş. Sıkıldım. Lütfen. Azap bana bu der. Niye? O ondan hoşlanıyor. Niye? Peki bunu sağlayan kim? Allahu Teala. Yani nefsin haramın yerine, haramdan alınan o zevkin yerine helalden, hayırdan alınan zevki bedel olarak, karşılık olarak koyan Allah var ve onu tesbih ederiz. Böyle bilmemiz lazım. İta, itaatımızın, ibadetlerimizin, samimi yaklaşımlarımızın karşılığı daha dünyada bizlere veriliyor. Ahirette kat kat verilecek. Ama bizden gayret İsteniyor. Gayret etmemiz lazım. Hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Peygamberimiz ne kadar gayretliydi ya. Onun hayatını bir okumak lazım güzelce. Çok gayretliydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gayretli olduğu için de hak etti bazı şeyleri. Bazı derecelere, makamlara ulaştı. Gayret, samimiyet. Öyle bir şey ki seviyorsun, yaklaşıyorsun. Allah'u Teala diyor, bana diyor, sen yürüyerek mi geliyorsun? Bak sen bana yürüyerek geliyorsun. Ben sana koşarak gelirim diyor. Yürüyerek gidersen koşarak geliyor. Ve sen ona gittikçe o senin yaklaş, yaklaştığın mesafenin iki katıyla daha hızlı bir şekilde sana yaklaşıyor. Yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Yaklaştıkça makam, makamın Allah katındaki makamın yükseliyor, artıyor. Başka alemlere gidiyorsun yani. Farklı bakıyorsun her şeye artık yani, çevrene, insanlara, farklı bakıyorsun. Senin için en güzel şey, en güzel buluşma, Allah ile buluşma oluyor artık yani. Ezan vakitlerini belki iple çekiyorsun, namaz vakitlerini iple çekiyorsun. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilâl, e, erihna ya Bilal derdi, ezan vakti geldiğinde erihna ya Bilal. Bizi rahatlat ey Bilal derdi, rahatlat bizi. O, o ezanla rahatlıyor peygamber. O ezanın akabinde namaza duruşuyla rahatlıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyleydi peygamber, sahabe böyleydi. Şimdi peygamber Efendimiz yani ümmeti için dertleniyordu esasen yani evet, onların evet. günaha düşmesi. Evet, evet. Yani ama biz mesela bugün şunu diyoruz. اَرِحْنَا as salat Demek yani lisanı halimizle bunu söylüyoruz. Yani. Namaz yükünü sırtımızdan atalım ya hoca, kıldır da. Bak, bu çok tehlikeli bir laf. Kralımda çıksın aradan diyorlar. Şunu, hele şu yükümlülüğümüzü bir atalım. Kralımda çıksın aradan. Aradan neyi çıkartıyorsun sen ya? çok <gülüyor> yanlış. Çok yanlış. Aradan neyi çıkartıyorsun sen? O kalsın aranda, onu çıkarma göz önünden düşünme onu. Hani kılmasan bile ruhun yaşasın onu yani. Onu sen hiç unutma. Ya, ya Kılalım, vazifemizdir. Aman, kıl beşini, birinişini mantığıyla gidip Orada, yani, kuru kuru... O zaman biraz, biraz namazı keciktirmek e, daha eftar herhalde mi? Yok, ha, vaktinde kılan namazı reka. Yok yok. Yani vakti ama, yani, yani diyelim ki ezan oku, ne kılıp atalım onu üzerimizden, demek ha. mi? Yoksa hani, yaklaş, yaklaş, biraz, biraz yani. geçsin vakit. Ya o. Ya yani, ben atmak istediğim şey şu, ya bu bir görevdir, bunu yapalım da bundan kurtulalım mantığı olmaması lazım. Yani, bu öyle bir şey ki ya şu vakit gelse şunu şu bir kucaklasak ya, şöyle bir kucaklasak da bunu daha hiç bırakmasak mantığıyla yaklaşmamız lazım. Ama bırakacağız çünkü dünya alt meşgalelerimiz var. Bırakırken de şöyle zorla <gülüyor> yani ya hadi sen şöyle bir az bir az bir otur yani istemiyorum seni bırakmak ama şöyle işlerim var tekrar geleceğim mantığıyla yapmamız gerekiyor. Kulluk bu ya biz bundan çok uzas ee, ama Peygamberimiz böyleydi biliyor musunuz? Yani okuyun bakın. Peygamberimiz böyleydi. Peygamberimiz böyleydi. Peygamberimiz. Ya derdin neydi saatlerce? Ya peygamber... Şimdi hadislerde diyor ki Bakara'yı okurdu. Bir rekatta. Ardından Ali İmran okurdu. Maide'yi okurdu. Nisa'yı okurdu. Ya, 200 sayfa yaptı. Bir gecede. Hadisler var. Ya bu nasıl? Bu aklım Yani biz sadece okumaya kalktık. Oturduğumuz yerde bunu aşağı yukarı... Yani 150 sayfa geri saatlerimizi alır. Yani bu e, tabii belki hani sıradan da olmayabilir şimdi hadis bize gelmiş ama olur ki belki atlamış da olabilir peygamber bilmiyoruz yani. Ama okurdu. Geçer hazda Ayşe anlatıyor. Bakarayı bitirirdi diyor şeye geçerdi Ali İmran'a. Allah Allah. 50 sayfa Bakara. Bu ne ifade ediyor? Bu bir sevgi ifade ediyor, bir aşkı ifade ediyor. Yani peygamber şöyle anlamaya çalışalım yani. Ya bu emir değil. allah Teala bunların oku demiyor. Yapacaksın, peygambersin. Hadi, kıl. Demiyor. Böyle bir şey yok. Bu bir nafile. Yani, tutuyor, kuluyor. Zevk alıyor. Kuluyor, zevk alıyor. Kendi hücresinde efendim. Ayakları uyuşmuş. Kendin haberi yok. Efendim okuyor, okuyor. Her akşam böyle. Ya, bu nedir? Herhalde bu bir aşktır yani. Başka bir şey. Hani ne demiş o, işte bazı işte karşı cinsten insanlara aşık olanlar? Hani var ya, dağlar seni delik delik delerim halbur alıp toprağını ellerim diye yazmış adam şimdi. Yani aşkı için dağları alacak halburla, delik delik delicek halbur alacak toprağını eleyecek. Aşka bak! Dağların toprağını halburla elemeye gözü kesiyor adam ya. Yani. Allah aşkı için bunlar ne olması <gülüyor> Bir bayan aşkı için bunlar olabiliyorsa yani. Allah'ta bir randevu, var. yani günde beş kere evet. randevu gibi. Bir yani, şey vardı, bir hadis-i şerif hocam. E, yani allah Teala ile konuşmak isteyen, Kur'an okusun veya namaz kılsın, onun seninle konuşmasını isteyen namaz kılsın. Yani namaz kılmayla, Kur'an okumayla bir hadis-i şerif vardı. Değil mi? E tabii, Kur'an-ı okuyan, e, Rabbi ile konuşmuş gibi olur. Eee... Namazda da insan Rabbi ile konuşmuş gibi olur. Ama bizim eksikliğimiz en azından namazda okuduklarımızın manasını bilmemek. Bunları ezberlememiz lazım, bilmemiz lazım. Fatiha Suresi. Bir de mesela acele etmemek lazım. Bak bir acele ettiğimiz zaman hanım evde acele börek çörek yapsa yiyemez onu. Yani çünkü acele yaptı onu ya yap iyi bir şey alamaz, ya tuzunu koyamaz doğru düzür ya yani iyice hamurunu o yapamaz vesaire. Ama böyle severek yapmış olsa böyle, ama bunu benim beyim yiyecek, çocuklarım yiyecek, güzel yapayım, şöyle özene bözele.'' değil mi? Yapsa, yavaş yavaş şöyle hakkını vererek yapmış olsa yerken de bir lezzeti olur. Ama hızlı yaptı. Namaz da hızlı olduğu zaman lezzeti olmaz. Okumak hızlı olduğu zaman lezzeti olmaz. Ee, i̇man lezzeti bizim yetik malımızdır. Yani o bize gelecek ama Yolunu bu onu arayacak olduğumuz yeri bilmemiz lazım. Nasıl arayacağız onu? Yolundan gitmemiz lazım. Yani biz bir şeyi şurada kaybetti de başka bir yerde aramaya kalkarsak onu bulmamız mümkün değil. Onu kaybettiğimiz yerde aramaya çalışmamız lazım. En güzel ee, makam kul olarak olgunlaşmaktır. Kul olarak olgunlaşmak. Olgunlaşan bir insan nasıl olur sorusuna. Herkes peygamberimize baksın. Peygamberimiz onun hayatına baksın. İşte o en büyük örnek. En olgun insan. En güzel ahlak, ahlaka sahip olan insan. Allah'ın e, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي rasulillahi اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler vardır, en güzel, en e, mükemmel örnekler vardır, o size en güzel şekilde örnektir ayeti e, gereği ve onun e, manasından manasına anladığımız mesaj gereği en güzel örneğin, en mükemmel ve en olgun insanın Peygamber olduğunu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlıyoruz ve onu örnek almaya çalışmamız lazım. E, bu, tabi e, dersimiz tefsir olacaktı ama tabi biz Kur'an-ı Kerim'i tefsir et, etmeye çalışacağız. E, ama böyle bir e, kabusun, tanıtım yaptık. Evet. Kur'an-ı Kerim'i e, anlatmaya çalış, çalıştık. Dilimizin döndüğü kadar. Çünkü e, okunmayacağımız kitabın önemini de e, kavramak gerekiyor. E, anlatılacak daha çok şey var. Ama tabi her şeyin bir haddi, bir sınırı olması lazım. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Bugünlük böyle olsun. Ee, bir girizgah ol, oldu bugün. İnşallah bundan sonra e, Kur'an-ı Kerim'in başından başlamak suretiyle Yüce Rabbimiz bizlere neler söylüyor? E, onları peyderpeyi anlamaya, hep beraber anlamaya çalışacağız. Bu meclislerimiz ilim meclisi olduğundan dolayı ha, burada bir dilimiz kemküm etse, hocamız işe yaramaz olsa, cemaatimiz işe yaramaz olsa, ama niyetlerimiz salih olsa hiç korkmayın, çok büyük bir kazanım içerisindeyiz. Kafalarımız anlamasa bile çok büyük, niyetimiz de çok büyük bir amel içerisinde olacağız. Çünkü meleklerin rahmet kanatlarını gelip, Allah'ın bunlar senin kulların ve senin kitabını anlamak için bir araya geldiler ama bir türlü de anlayamıyorlar, kafaları basmıyor falan demiş olsalar bile onların dualarına muhatap olacağız. Çok büyük bir kazanım. Çok büyük bir kazanım. O rahmet, milletlerin rahmet dualarına, niyazlarına muhatap olabilmek için ilim meclislerinde oturmak lazım. Kaldı ki çok da şeyler istifade edeceğiz. Sadece. Ben yani en kötü yönüyle odaya bakmak istedim. Böyle bile olsa çok büyük bir kar içerisindeyiz dedim. Kaldı ki durum öyle değil. İnşallah haftada bir gün ve perşembe günleri saat 7 gibi 7, tam 7'de inşallah burada olup bu sohbetlerimize, elim halkamıza bir katkıda bulunmaya çalışacağız. Ancak tabii ki İlgili kardeşlerimiz, mesela beş kala, on kala, çeyrek kala bizi uyarırsalar en azından daha iyi olur. Çünkü meşkale çok bazen unutuyoruz, inşa unutmayacağız, böyle şeyler unutulmaz. Ama bizler aciz insanlarız, bazen oluyor ki unutuyoruz. Bir meşkale. bir yani insan beşerdir, şaşardır, unutkandır, unutuyor. O yüzden bu tür şeylerde efendim, arayıp, arkadaş, bak saatin geliyor. İnşallah neredesin, nerelerdesin, biz seni bekliyor olacağız demekte fayda var. Benim için özellikle fayda var çünkü biraz unutkanız bazen. İnşallah buna da ihtiyaç kalmaz ama unutuyoruz. O yüzden arkadaşlardan bu yardımı da kendilerinden istirham ediyorum açıkçası. Allah birinizden razı olsun. Sizler sizler layık like gördünüz, davet ettiniz. Davetinize icabet ettik. Yüce Rabbimizin kitabını hep beraber anlamaya çalışmak çok ürvi, çok güzel bir niyet, çok güzel bir gaye. bu gayede inşallah yürürüz. Elimizden geldiği kadar hep beraber. ben size teşekkür ediyorum. Ve ahru sallallahu Muhammed ve alihi وصحبه به أجمعين.